Bilallah min Şeytanı Rjeem. Bismillah الرحمن Rrahim. Ve salat ve selamü ala sallallahu taala aleyhi ve sallam. Ve bunda namazın farzlarına başlamışydık. Kısaca hatırlamamız gerekirse namaza dair 12 farzdan bahsedilmişti. Bu 12 farzın altısı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 zâid bir rükün olduğu ifade edilmiştir. Şöyle ki bir insan münferiden namaz kılıyor ise veya imamlık yapıyorsa bu kimse kıraati yerine getirmekle mükelleftir. Ancak imama uymuş bir cemaat ise böyle bir insanın bu namazında kıraat bu kimseden farzeti düşmüş, imamın kıraati bu kişi namına da kıraat kabul edilmiştir. O yüzden deniyor ki kıraatin rükünlüğü asli değil zâid bir rükün olduğu ifade edilmiş.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 Bir de e, kıraatın da e, sesin çıkması mıdır asıl olan yoksa kişinin duyması mı? Bu noktada da İmam-ı Kerhi ve İmam-ı Belhi'den farklı rivayetler var. Bunlara göre asıl olan e, sesin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 Tabii muhtat olan bir insandan bahsediyoruz. Hastalığı neticesiyle işitmemesinden bahsetmiyoruz. Bu durumda kral farzı yine yerine gelmiş olmayacaktır.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 Velhamüsü beşinci şartta es-sücudu secdedir. Namazın beşinci ruknu, beşinci farzı secdedir. E, secde ne demektir? Lugatta secdeye baktığımız zaman yere kapanmak, yüzü yere sermek, itaat, teslimiyet, tevazu e, ve bu emsal etkenlerden dolayı eğilmek anlamındadır. E, Tabi secdede Elleri ve dizleri yere, kurmak, yere koymak secdenin sünnetlerindendir. Secdede farz olan miktar ne kadardır? Yine bunları detaylı bir şekilde biraz sonra namazın kılınış şeklinde okurken de bu konuya temas edilecektir. Altıncı farzı vel kadetül ahire miktara teşehhüd. Teşehhüd miktarı son oturuş. Dört rekatlı farz namazın dördüncü rekatında oturmak İki rekatlı farz namazın ise ikinci rekatında oturmak. Son teşehhüt deniyor buna. Bu teşehhütte de teşehhüt okuyacak miktar. Yani ettehiyyatü duasını okuyacak miktar oturmak da keza farzdır. Hatta bir insan imamla beraber namaz kılsa, imam teşehhütü daha henüz bitirmeden kendisi teşehhütü bitirse,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 Ee, birinci teşehüd vaciptir, ee, iç, ikinci, üçüncü ve dördüncü e, rekatlarda kıraat yapmak e, veyahut da şöyle söyleyelim son teşehüdde teşehüdü okumak yani ettihiyatü duasını okumak vaciptir, ettihiyatü duasını okuyacak miktar oturmak farz.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 Diğer bir ifadeyle iftitah tekbiri veya tahrimet tekbiri farzdır. Ancak bu tekbiri Allahu Ekber diyerek almak ise vaciptir. Ee, Allahu Ekberu şeklinde yani R harfine damme vererek okumak e, her ne kadar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 bizatihi kulak yumuşağına parmak uçlarının değdirilmesi de keza sünnettir. Ee, ellerimizin, yani avuçlarımızın iç tarafının kıbleye karşı çevrili olması da keza müstahap olarak kitaplarımızda geçmektedir. Ee, peki bu tekbiri ayakta almamız şart mıdır? Nafile namazlarının dışında bu tekbir ayakta alınmalıdır. Ancak nafile namazlarda kıyam,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 Peki feyin kale bedelenin tekbir Allahu ekber au azam ev errahman ve ekber kişi namaza girerken iftitah tekbirinde Allahu ekber yerine Allahu Ecel dese Allahu azam dese ve errahmanu ekber dese veya la ilahe illallah dese veya halis Allah'a mahsus olan herhangi bir zikir ile namaza girecek olsa bu kişinin namaza girmesi sahih olur mu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 E, Tabi vacip kasıtsız bir şekilde terk edilecek olursa bu durumda iade değil de sehif secdesiyle de bu namazı kurtarmak mümkün olacaktır. Vakal bu Yusuf, İmam Ebu Yusuf ise diyor ki La uhu illa bir lafzı tekbir ancak tekbir ile namaza girmek sahittir. Tekbirin yerine Allahu Ecel, Allahu Azam, veya Rahmanu Ekber gibi ifadeler ile namaza girmenin sahih olmadığını vurgulamış. Dolayısıyla İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah'a göre tekbir lafzıyla namaza girmek vacip değil farz olduğu da anlaşılmıştır.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 Ama hangi namaz ki orada kıraat yok ise ve belki subhaneke okunmuş olsa bile orada auzu çekilmeyecektir. İmam Ebu Yusuf Rahimullah ise diyor ki hayır, auzu kıraata tabi değil, auzu senaya yani subhaneke duasına tabidir. Dolayısıyla subhaneke'yi okuyan her bir kimse subhanenin akabinde auzu çeker e, ve belki kıraat yapmasa bile. Bu görüş ayrılığından Şöyle bir sonuç ortaya çıkar ki bir insan cemaatle namaz kılıyor ise e, veyahut da mesbuk ise e, imama uyduğunda tekbir alır. Subhaneke'yi okur. Subhaneke okuduktan sonra kıraat yapmayacaktır. Kıraat yapmasa da İmam Ebu Yusuf'a göre e'nuzu çekecektir. Ebu Hanife'ye göre kıraat yapmayacağı için bu kimse e'nuzu çekmeyecektir. Peki Eûzü Besmele'yi nasıl okur? Ve ru bihima her ikisini gizlice okur. levkin namaz sesli bir namaz. Yani akşam namazı gibi, yaslı namazı gibi veya sabah namazı gibi sesli bir namaz dahi olsa Eûzü Besmele sessiz bir şekilde okunur ve kıraatı ondan sonra başlayacaktır. Sümme yekruhu Fatiha telkitab ve sureten maha daha sonradan Fatiha suresine ve onun akabinde de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 Vicekale İmamu ve Allâhın İmam Efendi Fatihanın akabinde yani Fatihanın sonu olan ve Allâhın ayet kelimesine geldiğinde kale bunun akabinde der Amin, Amin der ve kuluha el mu'temu ve yufuneha cemaatte kezalik imamla beraber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 Buyurulmaktadır. Dolayısıyla bu fazileti kaçırmamak gerekir ki elhamdülillah bu zaten toplum olarak adet haline gelmiştir. Bu noktada velev ki münferiden dahi kılsak amin demeliyiz. Ciddi anlamda büyük bir mükafat vardır. Bu gibi mükafatları okurken aklıma bir hatıra geliyor. Rahmetli Hasbe hocamız vardı. Belki bunu daha önceden de anlatmışımdır.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 Şimdi ene kelimesi Arapçadır, uhibbu kelimesi de Arapçadır ama beleş kelimesi Arapların kullandığı bir kelime değil. Manası ene ben uhibbu severim, beleş beleşi severim. Şimdi yanındaki Arap ene uhibbu'yu anladı. Yani ben severim anladı ama beleşin ne olduğunu bilmediği için bizim rahmetli Hasbocu'ya sordu. Ya seyyidi ma manel beleş bu beleş dediğin şey nedir? Onun üzerine rahmetli Asb Hoca dedi ki el belesh eş değil lli le karşılığı olmayan şey beleştir. Daha dün gibi aklımda o Arap aynen şöyle dedi izen ene uhibbuh. o zaman ben de onu çok severim. Şimdi burada hakikaten Şer'i Şerif'te Allahu Azimişten adeta kullarını affetmek için bahaneler alıyor. Bakın en basiti biraz önce okuduğumuz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 ve l'advalin dedikten sonra ve amin de dedikten sonra tekbir alır ve tekbirle beraber rukiye varır. Tabii rukiye varır, rükû eğilmek demiştik. Ve ya'atemüdü biyedeyhi alâ rükbetey, elleriyle diz kapaklarına dayanır ve yuferrice asabi'ahu ve parmaklarını da açar. Hatta deniyor ki namazda parmakların açılacağı tek bir yer burasıdır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 Secde halidir. Yani secdeye vardığımız zaman, ellerimizi yere koyduğumuz zaman parmaklarımızı kendi haline bırakmayacağız. Onları açmayacağız. Orada da parmaklarımızı uymayacağız. Bunun dışındaki yerlerde ise söz gelimi teşehhütle ellerimizi koymamız gibi kendi haline bırakacağız. Ne parmaklarımızı uymayacağız ne de parmaklarımızı tam manasıyla açacağız. Ve yapsutu vahrehu sırtını döşer, düz yapar.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 Tabi imam bunu der arkasındaki cemaat وَيَكُولُ الْمُؤْتَمُ رَبَّنَا لَكَ Bu esnada cemaat Rabbana lekel ham der. Ama kişi münferiden namaz kılıyorsa, tek başına namaz kılıyorsa hem Semiyallahu'l-menhamideh der hem de Rabbana lekel ham der. Her ikisine toplamış olur. فَيْدَسْتَوَا قَائِمًا Kişi rükudan kalktıktan sonra tam bir şekilde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 ancak İmam-ı Beyhustan gelen biraz önce yaptığımız rivayete göre seyir secdesi de kurtarmaz o namazın iadesi gerekir. O yüzden tadillerken de son derece riayet etmek gerekir. O da her bir rükünü uzuvlar tam yerleşeceği şekilde yapmaktır. İşte rükudan ayağa kalktığı zaman kepbere tekbir alır, o secdede ve tekbirle beraber secdeye varır. Ve atemede biyedey alel art secdeye varırken önce dizlerini sonra ellerini ve vacağı veceği beyne keffey yüzünü de anlı ile beraber burnunu da ellerini koymuş olduğu yerin arasına koyar ve secdedale en enfihi ve cebahati burnu ve anlı üzerine secde eder. Feynuktas ala adihima söz gelimi sadece burnu üzerine secde veya sadece anlı üzerine secde herhangi bir mazereti olmadığı halde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 Şimdi yukarıdaki meselede İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah'a göre secdenin sadece alın üzerine veya sadece burunla yapılması sahiptir dedik. Ama vakalı bu Yusuf ve Muhammed rahimehumullah sahibi ise İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimullah ise la bunun caiz olmadığını söylüyorlar. Ne caiz değildir. La yecuz -e el ihtisaru alel enf illa min udrin. Bir mazeret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 ve vücûdi hesâbi aricleh nahvel kıble secdedeyken ayak parmaklarında kıble tarafına kıbleye doğru çevirir ve yekulu fi sucûdihi secdesinde der subhâne rabbiyal a'lâ selâse üç kere subhâne rabbiyal a'lâ der ve zâlike adnâhu bu miktarda en azıdır ama dediğimiz gibi rükûda dediğimiz gibi en azı derken sünnetin yani kemal mertebesinde olacak olan sünnetin en ed edna mertebesidir. Yoksa secdenin sahih olacağı en edna mertebe bir kere Subhanallah diyecek kadar durmak yeterlidir. Farziyetin yerine gelmesi, yerine gelmesi için ama üç kere bu kelimeyi telaffuz etmek ise sünnetin yerine gelmesi için gereklidir. Sümmen <Sessizlik> yer sonra başını secdeden kaldırır ve yükep büru kaldırırken tekbir alır ta ki oturuncaya kadar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 Şimdi e, dedik ki ikinci secdede yaptıktan sonra tekbir getirir ve tekbirle hiç oturmadan ayağa kalkar. وَلَا يَقْعَدُوا istirahat için oturmaz. وَلَا يَعْتِمُدُوا بِيَدَيْهِ عَلَى الْعَرْضِ Eğer herhangi bir mazereti yoksa da ayağa kalkarken de herhangi bir yere dayanarak yardım beklemez. Tabii bu imkanla alakalıdır ama kişinin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 Konuyu bitirelim. Belki biraz vaktimiz uzadı ama... Ee, en azından namazın kılınış şeklidir. Bu herkesin bildiği bir meseledir. Hızlı bir şekilde burayı da okuyalım. Ee, birinci rekatta neleri yaptıysa aynısını ikinci rekatta yapar. İlla ennuhulay la yesteftah. Şu kadar var ki e, ikinci rekatta Subhaneke'ye başlamaz. Subhaneke okumaz. Ve la yete'abvedü e'anzu de çekmez. Çünkü burada meşruiyeti yoktur. E'anzu'nun ve la yerfu'a yedehi illa fi tekbiretil ula. İntikal tekbirlerinde de yine elleri kaldırır saldırmas sadece ilk tekbirde yani iftah tekbirinde elleri kaldır. Faydara <gülüyor> fara isomine sejdet istaniye firrakat istaniye ikinci rekatta ikinci sejdeden kalktığında iftar aşağı rijlehul yusra erkeklerden bahsediyoruz sol ayağını yere döşer ve cellesi aleha üzerine oturur teşeütte ve nasba el yumna nasben sağ ayağını da diker ve wajja ha asabiha nahwa al kıble Ayak parmaklarında yani sağ ayak parmaklarında kıble tarafına doğru yöneltir. En azından bir tanesi ki bu bazen kişinin kilosu ile alakalı veya ayaklarında bulunan rahatsızlığıyla alakalı sıkıntı olabiliyor. Ama ne kadar imkanı varsa bu şekilde yapar ki bu da mendüptür. Kadınlar ise böyle yapmaz. Kadınlar ise sol uylu üzerine oturur. Ee, ve sol ayağını sağ ayağının altından beri yan taraftan çıkartarak o halde teşehhüdünü yapar. Ve vada'a yedehi alâ ve basata es-sabi'ahû Yine yukarki meselede ikinci secde yaptıktan sonra ve secdeden kalktığında teşehhüde oturuyor. Teşehhüde de ellerini dirsekleri üzerine koyar ama parmaklarını kendi halinde bırakır. Yani ne yumar ne açar. Ve teşehe ve böylece teşehhüd duasını yapar ki bu teşehhüd duası da e en yekul ettehiyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat e ila ahirin. Bu ettehiyatü duası sonuna kadar okur ki bu Abdullah İbni Mesud radıyallahu teala anhın rivayet etmiş olduğu teşehhüd duasıdır. E ki Bukhari'nin ve Müslümin rivayetiyle Abdullah İbni Mesud radıyallahu teala anh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim elimden tuttu ve Kur'an-ı Kerim'den bir sure öğretir gibi bana bu duayı öğretti buyurmuştur. O yüzden Hanefi mezhebi bunu kabul ediyor teşehhütte. وَلَا يَزِيدُ عَلَى هَذَا فِلِقَادَةِ الْعُولَى Bu teşehhüde başka bir şeyde ziyade etmez. Birinci kadede yani ilk teşehhütte ettehiyatü duasını okuduktan sonra hemen üçüncü rekata kalkar. Hatta kişi kasıtlı olarak ziyadede bulunacak olsa, yani salı barık dualarını okuyacak olsa bu durumda vacibi kasıtlı terk etmiş olduğundan dolayı mekru işlemiş olur. Nedir vacip olan? Namazın e, rekatlarındaki intikaller yani ardarda olması. Bu durumda aslında kişinin direktmen 3. rekata kalkması vacipti. de bu vacibi tehir etmiş olur veya bu vacibi geciktirmiş e, geciktirmiş olur.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 Kıyamı yani üçüncü rekata kalkmayı geciktirmesidir. Yoksa salallahu aleyhi getirmesi değildir. Sadece miktar olarak bundan bahsedilir. Bu kadar bir miktarlılık beklemektir. Vele ki salallahu Selam değil başka bir şey okuyacak olsa da bu geciktirmekten dolayı kişiye seyir çeşisi gerekir. وَيَكْرُوْ فِرْرَكَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ فَاتِحَةَ الْكِتَابُ خَاسْتَنِ Üçüncü ve dördüncü rekatta farz namazdan bahsediyoruz. Sadece Fatiha okur.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 Celsese fi akhirı salah namazın sonunda oturduğunda yani son teşevi'de oturduğunda celsese kema celsese ule ilk teşehütte oturması nasılsa aynı şekilde oturur ve de teşehüt yapar. Et duasını okur. Ve salli ale'n-nebi aleyhi salatu vesselam. Allahumma salli Allahumma barik dualarını okur ve dua bi ma sha'a mimma el Kur'an ve akabinde salatü selamı okuduktan sonra Kur'an-ı Kerim'in lafızlarıyla Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan mervi olan dualarla dua yapar. İşte Rabbena atina, Rabbena afili duaları. Allahümme inni bike min adabil kabri ve azabil cehennem şeklinde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen duaları da burada okuyabilir ki bunu uzatabilir de.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 ile namazdan çıkmış kabul edileceği için namazı sahiptir Ama vacibi terk ettiğinden dolayı iadesi de vaciptir eğer bilinçli bir şekilde yapmışsa. Bilinçsiz olarak unutarak yapmışsa da seviş ecisiyle kurtarır. سُمَّ يُسَلِّمْا عَنْ يَم۪ينِهِ Teşehhüde yaptı. Salli barik dualarını okudu. رَبَّنَا اَتِنَا رَبَّنَا dualarını okuduktan sonra sağ tarafına selam verir. فَيَقُولَ اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ Der.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 ee, namaz kılan kimse e, sabah namazında her rekatlarında akşam namazının ilk iki rekatında keza yaslı namazının ilk iki rekatında kıraatı sesli yapar. Ama ne zaman? İnkâne imamen, eğer bu kişi imam ise. Yani cemaate namaz kıldıran kişi ise. Ve yukfil kıraate ma bâdel uleyyen. Diğer iki rekatta ise yani dört rekatlık yaslı namazının farzında üçüncü ve dördüncü rekatta.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 Alhamdulillah, Rabbi al-alamin, Al-Rahman, Al-Rahim, Malik yom al-Din, ve İya k n-stayin, İhden